Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tudisiniz Modern Sabahlar devam ediyor. 8.30 oldu saatimiz. Oktay Demirciz Stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın diyelim tüm dinleyicilerimize de. Gerçekten de dün gece geç saatlerde kötü bir haber aldık. Türk müziğinin önemli isimlerinden bir tanesi. Belki Genç Kuşağ'ın e, şarkılarına daha doğrusu... E, nasıl diyeyim havasına o büyük e, dalgasına yetişemediği evet. ama e, bir önceki kuşağın aklında muhakkak bir iki şarkısı olan bir isme kaybettik Ferdi Özbey'ini. Benim de Twitter'da takip ettiğim az sayıda müzisyenden biriydi. Evet. Bir tanesi Slash bir tanesi de Ferdi Özbey'in ee, hakikaten de. Sıra işte diyorsun yani. Yani olmasın Dedim ya böyle... böyle bu güzel insanlar hayatımıza renk katan insanlar. Aynen öyle. Gerçekten öyle yani çok, çok güzel bir e, insanmış. Daha çok anladık öldükten sonra. Çünkü daha çok bahsetmeye başladı değil mi herkes? Daha çok bahsetmeye herkes başladı. Ben bahsediyor. bir de şeyde e, Twitter'da takip ederken bu... Nasıl diyeyim şöhretenin zirvesinde değildi artık Ferdi Özbeyen evet. ee, ve yeni şeylerle karşımıza çıkmıyordu öyle olduğu zaman insanlar onların tam anlamıyla ölümsüz olduğunu düşünmeye başlıyorlar yani hayatta olduğunu biliyorsun hem en güzel zamanındaki şarkılarıyla aklımızda kalmış böyle son çırpınışlarla yeni yeni numaralarla yavan yavan şeylerle gündeme gelmeye çalışmamış bir sanatçıydı. Hı -hı. Öyle, yani o kuşağın pek çok sanatçısı yaman yaman şeylerle yeniden ben de varım demeye çalıştılar. O güzel şeylerini de unutturdular. Ferdi Özben onlardan da değildi. Hep yaşayacak, hep o güzel şarkılarla hatırlanacak diye bir düşünürken ara, bir anda böyle bir kötü haberle karşımıza çıktı. Gerçekten öyle. Ferdi Özben'i çok e, şey yapamadık. E, esprilere konu olan bir sanatçıydı belki zamanında ama ben hatırlıyorum. E, bir ara Çay Bahçesi'nde ee, oturulduğu zaman onun şarkılarıyla sarhoş olunurdu yani gazozlamazozla mazozla. Gazozla mazozla yani, işte, öyle, yani. öyle bir Öyle ee, bir etkisi vardı bir yandan. Ee, bir yandan da e, bir dönem çok büyük bir sanatçıymış. Yani e, alt üst etmiş plak dünyasını. tabi canım. Ee, yani o ilk krom kaseti e, hayata geçiren sanatçı olarak kendisi müzik tarihinde en önemli yerlerden biri. Yani bu riski Alabilecek bir sanatçı ve bir plak şirketinde kurtarmış bildiğim kadarıyla. Yani plak bat üzereyken bir plak şirketinde kurtar. Zülenle albüm çıkaran her albüme olay olan az isim vardı. Evet. Yani işte bu Taverna Müziğinin aslında başlatıcısı ama kendi yaptığı müziğe Taverna Müziği demiyordu o Demiyor, zaman. Evet. Yani tam anlamıyla işte o hafif batı müziği yapıyordu. Ondan sonra onun türevleri haberli müziğini başlattılar. Ferdi Özbeğen başka bir yerdeydi hakikaten de. Bir yandan da bazı bu işin uzmanları da şey diyor yani Ferdi Özbeyen çok büyük sanatçıydı ama samimiyeti ve alçak gönüllülüğü onu, onu, bu noktaya, onu bu noktada tuttu gibi böyle bir tespiti de var. Yani çünkü aynı işte Ajda Pekka'nın Ajda Pekkan olmasını sağlayan söz yazarı aynı şekilde Ferdi Özbeyen için de söz yazıyor. Ülke Akyer galiba değil mi? Öyle galiba Bilmiyorum aynı ama... kişi yazıyor ve aynı şekilde e, yine uyarlamalarla aynı e, o dönem hani şey pop müzik şeyin etkisindeymiş ya. E, aranjman, aranjman döneminde. Aranjman döneminde. E, aynı formül uygulanıyor ve aynı şekilde büyük oluyor ama e, aynı noktaya gelinemiyor. Yani sergözümün öyle bir durum var. Valla kaç sabah radyoya gelirken o uykulu halimde gözümü açan bir şarkıyı dinleyelim. Sen şimdi aslında e, biraz bu acı habere uygun olarak zannediyorum piyanist şarkısını tercih edersin de tam böyle bir Vallahi başka çok, bir noktayı taşıyor ama bir ilk önce dinleyicilerimizin neşesi yerine gelsin hakikaten de ee, gidenleri neşeyle anabiliriz müzisyen oldukları zaman hangi şarkılar yani elimi, elimi elbisi. sallasam elimi sallasam eldisi hadi bakalım çok güzel çok neşelence sevgili dinleyiciler hepimizin neşesi yerine gelecek hakikaten de san ellese saçını sallasan ellese at başından eskisini ha oh, al oh, al oh, al oh, enisini kimler kimler peşinde senin sen her zaman parayı alırsın bu şarkıyı bambaşka bir boyuta taşıyor hakikaten de yani bütün ritmi melodiyi bir tarafa bırakın o o cümleyle bile insan başka bir çok etkili eğlenceyi yakalıyor şarkıda. Hakikaten şimdi Oktay'ın getirdiği bir CD var Ben sadece bunu getirmiştim Neşemizi Buluruz diye ama daha güzel külliyat. Ve şöyle bir şarkılara baktığın zaman ee, neler neler var. Aslında şu listede şey var ya. Yok yani yok çok, yalan deme. Herhalde çok, çok... son zamanlarda gündeme gelişi o şarkıyla ve Oldum. dilek taşı ile oldu. Yani dilek taşı da e, hangi dilek taşı bir yerde kullanıldı Direkt mı? Dilek taşı şeyde kullanıldı ya. Bir e, hemen Faire soralım. Çünkü kendisi de stüdyomuza radyocuların girdi. Radyocuların filmi vardı. Hoş geldiniz Fahri Bey. Hoş bulduk. Şey de tamam. Neydi e, genç kızların sevgilileri, i̇şte radyocuların bu, filmi diye geçer. Dükkana gelen neydi? adam. <gülüyor> e, ne kulübü? Kaybedenler kulübün direkt taşı, kaybedenler, kaybedenler, kulübü, kulübü. kulübü? kaybedenler kulübün kullandığı doğru, doğru. De Ali yedi de yok yok yalan, <gülüyor> yalan deme ama <gülüyor> ama e... yok yok yalan deme dediğin zaten bizim gülmek için yaratılmış gözlerde, gözlerde yaşanıyor. Yaşan evet, ya genelde e, böyle ağır şarkılar var. Hangi şarkı bu? Hayır, gülmek Dilek için taşı mı? Dilek taşı. Hayır, direkt Şöyle. taşı. taşı çok, çok ağır olur. Çok ağır olur. Şeyi iste, istek isteyebiliyor muyuz? Tabii ki alabiliriz. Ee, o zaman seni bilen biliyor. Seni bilen biliyor diyorsun. Seni bilen biliyor. Bu da e, az sayıda ben şöyle biraz okudum da e, dün Ferdi Özbeni. Seni bilen biliyor da az sayıda Ferdi Özben sözü ve bestesi olan bir e, eser. Az önce dinlediğimiz gibi Elimi Sallası mendisi. Evet. Ah gene eğlenceliymiş bu da. Sen niye kıstın beni? Bunu hiç dinlememiştim ben daha önce. Seni bilen biliyor Kendini anlatma Seni bilen biliyor Boş yere ağlama. Seni bilen biliyor Kendini anlatma Seni bilen biliyor Boş yere ağlamak Altında sensin. Ben her zaman haksızım. Hep haklı sensin. Tanrı bana sabırlı bir yürek vermiş. Başkası olsa seni bilmem ki neylermiş, bilmem ki neylermiş. Seni bilen biliyor. Seni bilen biliyor Boş yere ağlamak. Hep benim kısmetime Senin gibi Biraz da şey dinleyelim Aşkımı bir sır gibi Aa. Ya şu yok yok yalan demeyi bir çala bir düzgün tut şu mikrofonu ya ben 20 senelidir radyo ya ya girmiş o... 18 yaşına hala mikrofonu Oradan varayım ee, bağırayım şuradan yok, mı ben bağırayım Benle alakası yok Benle alakası olsa yavrum alakası yok çocuğum. Yok yok yalan demeyi en son şey yapalım Fahir. Ama onu istek iki kere şey gibi düşün bunu. Bu işte şey ne derler? Yok. Gündüzüm seninle gecem sensiz aşkımı hmm. bir sır gibi senelerdir sakladım. Ben de bu şarkıyı annemle babamın söylediğini hatırlıyorum. Galiba bizim kuşağımızda anne babalar dinliyordu. Bizim yaşımızda Ferdi Özbeyen hayranı olmuyordu da anneler dinliyorsa sen de bir şekilde dinleyerek öğreniyordun. Bu şarkıda... Nihavent değil mi bu çocuklar? Bakayım. Nihavent bu. Herhalde Nihavent. Doktor Mecdet Tokat Doğru'nun bir bestesi. Baktin. Bileseniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Bu sabah bu şarkıları dinlerken bir şeyin farkına vardım ve e, biraz ürktüm açıkçası. Neden? Şimdi insanın yaşlanınca iki uçta seyri, e, birini seçiyor ya. Evet. Yani Benim galiba bir tanesi huysuz bir adam olup her şey diye konuşmak bir de her şeye duygulanmak. Galiba ben gözü yaşlı dedelerden bir tanesi olacağım ve e, herkes dedeye sahip çıkalım diye şey yapacak bana. Şarkı mendil verecek. Ama yok Ferdi. Bir de ıslak like mendil ver altıma kaçırdım demek zorunda kalacağım. Yok dün Ferdi Özbeğeni ben eee da çalarken duygulananlar oldu. Ama duygulananlar. Hiç, olan, Sen ne çaldın Ferdi'nin Direkt şunu çaldım direkt. Taş. Direkt taşır mı tarzı. Tamam. Direkt taşını çalınca orada herkes de böyle bir gözler bir hafif hafif buğulandı. Şarkı gelince herkes anladı mı Ferdi Özbeğeni'nin? Herhalde gözleri buğulananlar da belli bir kuşan insanlarıdır. Bir iki kişi de bu ne ya? <gülüyor> Kafeye geldik yani tabel ama kalkalım bak başka yere gidelim. <gülüyor> Onlar da olmuştur. Ay bir sus ya bir rahatsız olur ben. ya. ya var anda... ama öyle adamlar da var yani şimdi bu sabah bizi dinleyenler arasında da böyle. Ay bu ne ya diyenler var. Başka yere gidelim. Sen yaşlanınca vallahi böyle olmakta mı? Sen evet ya bence de böyle olmalı. Bu huysuza var. mı gidiyorsun? Esas böyle vallahi olur sanırım. huysuz sanmıyor. da değil bu. Huysuz ve tatlı kadın ya bu. <gülüyor> Bildiğin. <gülüyor> <gülüyor> Uysuz ve tatlı kadına dönüştü yaşlandıkça. Kadın mı? Aa, Hayır ben. Uysuz ve tatlı kadın. <gülüyor> ya, ya, tatlı, biz... tatlı kaçıklar dizisindeki yaşlı kadınları erkekler oynuyor diyor. <gülüyor> ha. Işte. O gibi bir şey olacağım ben. <gülüyor> Erkek mi kadın mı? Anlaşılmıyor. Bürgen'in kıyafetlerini giymiş. <gülüyor> tatlı kaçıklarda bir Erol Günaydın oynuyordu. Bir de Günaydın. kim oynuyordu? Bir de şey oynuyordu. E... Yaşlı kadınlar dedin. Ya ev işte, sahibini oynayan vardı ya. Ev sahibini Aa, mi? Nasıl? Şeyin ev sahibini oynayan İsmet Ay. İsmet Ay. Hah. İsmet Ay doğru. Evet, doğru. Ne güzel söylediğini. İsmet Ay. Vallahi dün biz konuşmuştuk ya. Kayn e Baba, Kaynanalar dizisinde bu hafta neler olacak diye konuşmuştuk. <gülüyor> babaannesi söylemiştir incir ye incir diye. Bugün e gazetelere düştü. Bursa incirini Kate'e e kaynanası söylemişti. Kaynanası. Üçer beşer yiyormuş kaynanası Elizabeth. Ya bir insanın kay kaynanası. Kraliçeye kaynana şey denmez ya. Ana kraliçe diye ya? bir şey vardı da kaynana kraliçe çok... Yanlış hakikaten... yanlış biliyorlar. Kraliçeyi kastederek kaynanası demişler. Kaynanası mı sayılır o? Diyor, değil sayılır. Büyük kaynanası, kaynanası canım. sayılır. Yani torununu, torununun belli. Ha tabii doğru. Yani... Babaannem baba hamması ya hamması dedik burada. Ama yani çocuğun hamması o zaman özür kaynana kaynana denmez diye Fahir burada açıklama yapmışken üstüne kraliçeye hamma dedin ya. hamması tabii. De, o kadar ilerledi ki yaşı olaysız bir şekilde Prens Charles'ı. Artık oğul olarak sildik şey yani sanki William şeymiş gibi oldu. Prensmiş gibi oldu. Doğru kaynanası hayatta değil. değil, değil. Hamması, hamması hamması. Hamması. Bak mesela şeye bu... Yani... şey işte o. Kim? Kaynanası. Kim ee, şey cici kaynanası. Cici, cici kaynanası işte o kadın. O kadın diye geçer. sen dediğin cici kaynanası tamam. Bak mesela ne kadar e, güzel şeylik yapıyor, hammalık yapıyor. Bak şeye Hollanda kraliçesi Beatrix Bı bırakmış. bıraktı. Vallahi tahtı bırak, Oğluşuma bırakıyorum demiş. Oğluşum geçsin bundan sonra Hollanda'nın başına demiş. O Oğlusu Vallahi 1890'dan geçti. beri gördükleri memleketin ilk kral Hollanda, Hollanda olalı. William. William, William'in de yaşı başı yazmıyor. Hollanda kardeşinde. demiş zaten kralsızlıktan kendimizi <gülüyor> hapa verdik de ota verdik de. Başımızda bir kral olsaydı hiç bu hallerde olur muyduk demiş. Ee, kralını bileceğin demiş. Ne olacak şimdi? Ben. Emekli mi oluyor kraliçe? Nasıl oluyor mi kraliçe... O Oğluşuma şey ne şey. Bezik diyorum. oynar. Yine seki kastı devam ediyor Her ama. Her şey devam ediyor canım onlar. O Özlü kalkları çok güzel kraliç. Ama tabii ki maaşım işte ikiye iniyor. Düşüyor mu maaşı? Maaş düşer. Peki üç ayda bir mi alınıyor? Yoksa... Yine ayda bir verirler mi? Üç sonuçta oğlu kral yani. yani sadece ya Oğlundan ayrı harçlık alır, şey alır, ona biz karışamayız. O zaten bir kenarda köşede parası vardır canım. Yani. Ama yani o 3 benim onun anca şey masrafına gider ya. Kuaför masrafına anca. Benim demiş may eşim de ki. Anca kuaför masrafına. Bir de şu var yani sonuçta e, sen ben krallık yapsak 2-3 senede dünyalığımızı yaparız. Sonra yani 3 aylığa falan ihtiyacımız kalır. Gene alırsın da toparlarsın zaten. Evet. Ne bileyim bir iş kurarsın. Ne mesela oto yıkama oto falan. Oto yıkama olabilir. Ne <gülüyor> <gülüyor> et size sevgili Kuru işten. temizleme falan filan. Aynı şey geldi. Aynı fikir geldi. İki. A stüdyosundaki iki insandan aynı fikir geldi. <gülüyor> Bu stüdyonun geldi. havası ayrıdır Oktay. Yani. Royal oto, auto kuapör. Royal. Ne kadar Ama güzel bak, dükkan. İş kurmak isteyen adamlara sor ne kurayım diye. Şöyle sokaktan 500 kişiyi çevir. En az %50'si sana diyecektir. Ota yıkama ve yani ota kuaför işleri. <gülüyor> Böyle nitelik aranmayan ve etrafta en çok ne görürse araba. Bunları birinin yıkaması lazım diyor. Burada yalan söylemiyor Ben de askerdeyken bir devremle aslında en güzel bu işte var diye konuşmuşluğum vardır yani. ya Ben şeyden biliyorum. Ot diye bir ota yıkamacı açmak isteyen binler var. Ha işte biz de ona yazılmıştık. Bizim yani kimlikte yazıyor aslıyorsun. mu? Otoyıkamacısı oto, oto açamaz diye. Yazıyor maalesef. maalesef bir yerinde yani. yazıyor olabilir çünkü. <gülüyor> diploma... Ben yazıyor. Lütfen bu diploma size otoyıkama açmanız için <gülüyor> hakkı verilmez. Ha, eğer Doğru. açmak istiyorsan iade etmek kaydıyla bir denemede bulunabilirsin. Ama Hadi canım diploma ben, iadesi şart aranıyor. Ben yani. riske edemem Oktay kusura bakma. 9 senede aldım. de edemem abi. göz nuru o diploma. Etrafını oya gibi işlemişim ben onu 9 senede. Kusura bakma da yakamam yani. <gülüyor> ne olur yaktı diyeyim de havada kalması var. <gülüyor> <falan. gülüyor> Türkiye'nin yaş ortalaması belli oldu. Nüfus ha? 75 Aa, evet, bin. Evet onunla ilgili istatistikler açıklanıyordu dün de. Açıklandı. Kadın erkek nüfusu birbirine eşit çıktı Neredeyse Ege. Neredeyse. Arada 300-500 bin farklar. Oynar. O kadar var. Bir tanesi 50.8 bir de 49.2 mi? Doğru mu duymuşum? 49.8 ile 50.2. 50 o derece. Aynı canım artık aynı, yani. Aynı aynı. Ee, nüfusumuz 75 milyon 627 bin. Bir yerde konuşuruzken 75 milyon, Şu anda bizi, 75 dinliyor. milyon bizi dinliyor. Dağıtlıkla ifade edebilirsiniz hata olmaz. Ee, yaş er... ortalamamız çıkmış mı? Evet çıkmış maalesef. Kaç? Ee, kalabalık bir nüfus olmamıza karşın yaşlı da bir nüfus olduğumuz ortaya çıktı. Ee, erkekte yaş ortalaması 29,5 kadında 30,6 İyi bence iyi yani i̇yi, gayet. yaşlı yaşlıyız yani biz. ülke olarak biz ispatlanmış olduğu yaşlılık ülke olarak zenginleşeceğimizin garantisi çünkü kadın yaşlı erkek genç adam hakkı beyler buna diyecek bir şey yok doğru kendinden büyük kadınla evlenen erkeğin zengin olacağı bugün bilimsel bir gerçek ha. İstanbul'da 13.8 milyon olarak e, tarihte evet, yerini Türkiye aldı Türkiye'nin 5'te bir İstanbul'da yaşıyor gibi bir durumda var Ankara Ankara diyoruz ama Ankara'mızın da hiç aşağı kalır tarafı yok. 4, ya, 5 milyon neredeyse Olmuş mu 5? 4 milyon 965 bin 542 Koca bir şey İsmi... <gülüyor> Evet Evet <gülüyor> Ondan sonra en az nüfus Bayburt'ta onu da söyleyelim. 75 bin nüfusuyla Bayburt'ta en küçük il olarak e, yerlerini aldılar. Bu ne zamanın şeyinin sonuçları var. Ya bu evde... Ne ara saydılar? hakikaten ben hiç eve kapandığımızı hatırlamıyorum. Hayır, hayır, eve evde kapanma bitti zaten. Kapalı. Adrese dayalı. Ha, adrese dayalı. Eve kapalı diye şey yapıyoruz ama adrese dayalı. Bir şeye dayalıydı ama yani. Eve kapatmalı sayım sistemi. <gülüyor> Spanak <yatağından> nüfus sayımı. <gülüyor> Vallahi öyle olduk. <gülüyor> Onun sonuçları niye bu kadar geç çıktı ya? Anca herhalde yavaş yavaş. Bir de bu sisteme göre birinin oturup saymasına gerek yok bu. Abi online olduğuna göre bugün yarım saat sonra bir daha baksana belki 49.50 durumları da değişmiş yani. Olabilir. Defterden mi bilgisayara geçerlerken şey oldu zaman aldı. Bitti Defter. mi? Yok yok az kaldı. iki sayfam kaldı. Onu zaten dün alelacele bitirdiler. Bugün bütün sonuçlar ortaya çıktı. Didier Drogba gelmiş haberiniz var mı? Yani, Didier Drogba. Drogba. Osalır benim de sabahtan Şimdi, beri aklımda ya bu Drogba başlığı gördüm. De anladığım kadarıyla çok büyük bir sporcu gene. Tabii yani Snyder Vallahi yani... daha mı büyük hatta. Ee, Yıldım bombası falan diye ben okudum gazetede. 35 diyorlar. Vallahi öyle diyorlar. 35 yaşında gerçekten bir delikanlı. Şimdi Galatasaray biraz üst üste yapmadı mı? Tam zaten Snyder'in coşkusu devam ederken milletinde de işi gücü var. Her gün havaalanına gidip şey mi yapacaklar? Futbolcu mu karşılayacaklar? Ya ikisini bir arada getir. Bitti gitti olsun yani. Yani birinin daha böyle daha bir maça çıktı Snyder. Değil mi? Ba ara ba ara Snyder'in böyle. Ee, işte geçence çıktı. Şovunu yaptım bilmiyorum ben başta. Daha şovluk bir şey olmadı maçıydı zaten derbi maçına çıktı. O derbi nokta. maçında da çok riski. Ondan 35 dakika oynadı. Bitti gitti. Ama yani biraz da... böyle bir şey yap. Ne derler Snyder coşkusu tam sönerken drog oh, boyutu yok. Üst üste. Yani ne olacak? Bundan sonraki ne? Hayri diye bir adam buluyor. Eskişehir Spor'da Hayri'ye aldık şey der mi? Hayr'in suçu günahı ne? Hayr'in suçu beni, En başta beni alsalar da yine bir alkış olurdu demez mi adam? E, o da abi. zaten o da o şeyden karşılayacak herhalde. Otomüsüden <gülüyor> karşılayacak. Drogba nerede oynuyordu Fahir? Chelsea'deydi de ondan sonra onu bir uzak doğuda bir yere gönderdiler. Çin'e mi gönderdiler? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gönderdiler? Öyle, öyle mi? Chelsea'den gelmedi yani değil mi bize? Yok. İstermişsiniz çakma Drogba gelsin Çin'den. Bir ara, öyle, önünü bir ara öyle bir şey vardı ya ben hatırlıyorum. Bir Danimarka'da bir Nilsen diye bir futbolcu vardı. Bir ara baya bir Türkiye'ye gelmişti. Bu gerçek insan gerçek bu gerçek liste, gerçek insan liste, diye. Yok yok Öyle bu drogba bir, şey bir tane. Drogbamız bir tanedir. Drogbamız güzeldir. Hayırlı olsun diyelim o zaman ne yapalım. Hayırlısı olsun Galatasaray'a hayırlı Kırçın olsun. Hırçın bir futbolcu mu bu drogba? Huşsuz ve tatlı kadın. <gülüyor> Hoyrat mı peki? Hoyrat. <gülüyor> Hoyrat gibi davranırmış. hoyrat? Örselenmiş bir futbol tüylülmüş. <gülüyor> fevri, da... fevri. En fenasında tamam. fevri. Öyle mi? Fevri. Fevri mi? Fevri, biraz fevri. E böyle tükürenler fevri. falan var bizim ligde. Onu gönderiyorlar o zaten. O tükürme ne oldu ya? O Öpücük atmış oldu. Tükürmemiş, tü demiş. Tü tüğü. senin sıfatına mı demiş? Ha. Ama gerçekten tükürmeden. Ama tü senin sıfatına da zaten derken tü orada tükürme yerine kullanılan nezif bir şey. Yani, yani tükürme yerine kullanılıyor. Geçen gün televizyonda ben balgam lafını duydum. Konuşuyorlar. <gülüyor> balgam görünmedi falan diye böyle bir takım adamlar konuşuyorlar. Şimdi televizyonlar HD ya yani. her şey görünür. Maalesef ya. Aslında o şu futbolcuları şey üretseler dış arasından stır, stırıtma var ya böyle. En görünen şey o. Yok onu aradan. En görünen. E çünkü tükür, ağzını tükür. yüzünü dudağını şey yapmana gerek yok o kadar. Bu belli yani her halinden belli. Ama orada elmacı kemiklere şeyi hareket eder yaparken. Seninki hareket ediyor da bizimki yetmiyor. Da. Yap bakayım Fahit. Yeterli diyeceğim ama yetmiyor. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tübrası Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinizle bir kez daha günaydın sevgili severler. Maceramız kaldığı yerden sürüyor. Buyurun. Öde koptu pişmaniyeydi. Pişmaniye. Hmm. <gülüyor> pişmaniye. Koca bir hırsızlık şebekesinin üyelerini e, yakalamak üzere evlerine e, baskın düzenledi. Anlaşılmadı. Yani işte hırsızlık şebekesi. Yakalamak için. Yakalamak üzere evlere, evlere baskın düzenledi. Evlere baskın. Ben okuyorum mu demiş? Es zamanlı <gülüyor> operasyon diye şey. düşün. <gülüyor> Evet. Ee, polisin yanlışlıkla kapısını çaldığı bir vatandaş çok korktu. Uykudan atleti ve pijamasıyla kalkıp kapıyı açan vatandaştan polisler bir kutu pişmaniye vererek özür dilediler. Polisler pişmaniyeleri baskın yaptıkları evlerdeki çocuklara vermek için yanlarında getirmişler. Çok güzel <gülüyor> uygulamaymış. <gülüyor> Efendim, bu ben benim... Pişmaniye ha, mi taşıyor? Şey, ya, yanlış eve pişmaniye veriyor ama doğru eve gittiğinde de anne yani büyükleri alırken anne babaları alırken çocuklar korkmasın diye pişmaniye veriyorlar. Ama orada artık şey mi var Ama o yenir o pişmaniye. Çok özür dilerim ama. Biz anneyi babayı hapse atacağız geleceğiz. de pişmaniyeleri ye diyorlar. Evet güzel güzel yiyin siz bu pişmaniye. Çocuğa vermeden yenir o ya. Sonuçta bir biber gazı değil ki kullanılmasın. <gülüyor> yani o arabanın arkasında dururken şey olur o yani. Akılda olur. Polislerin arada, aklında olur. Yerler onu. <gülüyor> bu parantez içinde şey diye verilmiş. Kocaeli yani İzmit pişmaniyesiyle ünlü bir ilimizdir. Doğru. Teşekkürler. Mesela Ankara'da öyle İyi, olsa Ne vereceksin bir, yani? Bey pazarı kurusu versen gecenin bir yerisin. Ne yapayım? Işte Kimisin? Dursun yani. yani. yani doğru düzgün bir şeyler. <gülüyor> hırsızlara da seslenmek lazım. Adam gibi şeylerde otursan ya bir çocuğun ne var? varsa ne uğraşıyorsun hırsızlıkla? Yani çoluğun çocuğun rızkı ama Egecim şimdi öyle şey var. O öyle de bir kesim var. Öyle de bir kesim var. Ne yapacaksın? Her şey çocuklar için. Bir de öyle bir uygulama varsa şey diye de düşünmüş olabilir. Nasıl olsa yakalarsak da çocuğa pişmanlığa getirecekler. <gülüyor> Hiç kardan bahsetmedik. İlkeli mi yayıncılık mı yapıyoruz? <gülüyor> Yoksa... E, yani, sahte, sahte güneşler var abi. Sahte güneşler var. Sahte güneşler doğru. var. Sahte... Abi kar da zaten öğlene kadar bir şey kalmaz. Bu o, arada... o yüzden hiç... Esamesin hiç yokmuş gibi davranacaksın. Bak bakalım. O bir daha konuşturmaya çalışıyor. Bir daha yağacak mı bu kar? Ben ona göre bir psikolojik olarak kendimi hazırlayacağım. Bir daha yağacak Bahara. mı derken bu sene mi? Hı -hı. Bu Yağ sene mi? Bu sene mükerrel yağacak. ocağın 29'u. Ne zaman yağar bu kar en çok? Altı Şubat, 14 Şubat, bir de 21'inde. Şu esas 24. Şubat'ta mı diyorlar Esas yani? Şubat'ta diyorlar. Üstelik Mart'ta bu sene bir kar yağacak Ege. Bir Hadi kar. canım. Hem de nasıl? Mart'ta de... mahvolacağız. Esas Mart'ta demiş. Kim demiş? Meteoroloji'deki uzman. Esas demiş. O değil de Mart'ta. Bu arada İran e, uzaya biliyorsunuz bundan önce birkaç kere Adam gönderdi. E, maymun göndermişti ve telefonmuştu maymun. <gülüyor> yani geri dönmemişti. Şimdi bu sefer e, başarıyla göndermişler ve geri döndermişler maymunu. Sağlıklı, Sağlıklı gönderdikleri gibi. Çok üzülüyorum ya ben uzaya maymun gitmesine. Valla ben de fotoğrafını gördüm. Yani, yani maymun da çok üzgün. Ben, yani maymun yerine seni gönderelim mi bak ama riski var da sana. Ben koşa koşa giderim yani. Niye böyle insan için çok perikli falan filan diyorlar ben ama ben sana maymunu nasıl gönderdiklerini bir fotoğrafını göstereyim diye. gel. Ecişbuciş. öyle bir şey, özelilecek bir durumda değil ya maymun. Maymunu daha ne kadar maymuna çevirebilirsin ki? Vallahi bu kadar işte <gülüyor> yani. Haklı beyler diyecek şey. Hakikaten bu kadar çevirebilirsin ya. Yani. Ne yapmışlar öyle? böyle küçük küçük kostüm yapmamışlar mı? Hayır böyle bir şeylerden böyle bir şey yapmışlar. Ne nasıl denir ona ya? Böyle bir hmm, koltan mı Metal, metal şeyler var, evet. aparatlar var. Onun içine yerleştirmişler yani canlı mı Ama cansız mı belli değil Göster... efendi gibi oturmaz bana söyleseler adam gibi anlatsa bak seni böyle buradan kalkmayacaksın yalnız atmosferden çıkana kadar kıpırdamak yok deseler ben tamam derim yani Ben en fazla böyle bir cama eğilirim falan böyle bir şey sen şey mi diyorsun şimdi ben maymundan daha uslu dururum ve daha güzel gidip evet gelirim. yani ben hey, sana adam da hazırsam, diyor yani. tamam daim. İran'dan biz niye Türk gönderelim diyorlardı da orada İranlı da vardır maymun Baksana, şuna yerine uzayıp ya, ben yaşayan. göstereyim size bak maymunun durumunu e tamam ama maymunu öyle durur mu zannediyorsun? Valla o kadar kafayı... düğmelere basar Şuna bir şey yapar. Şuna kolibandıyla bantlamışlar hayvanı ya. Yani uzaya adam gönderiyorsun kolibandıyla. Şey gibi sihirbazlık kutusu gibi bir kutunun içinde. E tamam da maymun işte o. Sanki şey yapacaklar ondan sonra bir de üstüne kolibandı çekmişler. E maymun diye işte o düğmelere basması kurcalamasın diye. Beni koysalar hiç onlara gerek kalmazdı. E madem maymun gönderiyorsun içeriye niye o kadar düğme koyuyorsun? Belki da koymamışlarsın. Düğme <gülüyor> lazımdır düğmeyi koy da maymunu niye gönderiyorsun? Yani boş gönder boş getir. Böyle bir de uzayda şey olacaktım yani. Bedavadan İran, gitmiş İran, olacaktım. İran'da maymun fazla mı? Ya da maymunu meşhur mu İran'ın? Acem maymun Acem maymunu diye geçer. Ha, kedi doğru diye biliyordum ben ya. Kedi... Kedi İran. çok kıymetlidir İran'da. Hiç Aa. göndermezler uzaya falan. Çok pahalı ya İran kedisi. Kedi mi? 600-700 dolar yani. Tabii, sonuç olarak mı? uzay araştırmaları bunlar yani. Abi, abi, araştırmaları 600, da pahalı 700 yani. doları da uzaya gönderme Hayır. yani. Ya, ama doğru söylüyor adam. Ama kaç sefer gönderiyor. Yok da bak 2 sefer göndermişler. 2 sefer göndersen. 1200, 1200, 1200, 1200 dolar oradan. 1400 Üçüncü, dolar. 3. Yani 1800 dolar sırf şey var. Bunun maması, aşısı falan filanı. Tabii üç, canım aşısız üç, kedi gönderilir mi uzaya? 3 doları buluyor. Sırf uzay araştırmasında 3-4 bin dolar da kusura bakma. En fazla 4000 bin dolara çıkıldı hesap uzaya sevecen hayvan gönderilir o adet olur. Like'a falan da gittiğinde mesela düşün köpek. Köpek doğru. Ya orada bir uzaylıyla karşılaşma ihtimali var. Yani düşük bir olasılık da olsa. Ya çok özür dilerim Maymun ama. mesela bir uzaylısın sen. Düşün karşında maymun çıktı nasıl sevinirsin? Köpek. <gülüyor> diye böyle gelecek sevecek. Ama Okey. kedi <gülüyor> yapacak. Çok özür dilerim Hadi dünyayı istila edelim. Şu kutunun içinden çıkabilir mi ya maymun uzaylıyı görse böyle yine... Kur, kurbanlık maymun gibi bakacak uzaylığınız üzere. Lebzevi verir, kaju verir ona. <gülüyor> Bak kaju dedi. Adam kaju dedi. İran kaju. O zaman maymun da sevindim. Mesela... Uzanı zenginmiş de. <gülüyor> Zengin karması dediğimiz şey yani bu. Kaju kaju giren yere dert tasa olmaz yani. Neden maymunda ısrarcılar ben anlamıyorum. Oktay niye maymunu taktın bu kadar kafaya? Ya, baksana ya ben bayıl, çok, maymunu görünce çok şey Bu adamı ya. mı göndereydik? İki çocuk sahibi. Daha çoluğunu çocuğunu düşünmüyor. Gönüllülerin neler olmasın? Yani sonuç olarak... Ege gitmek istiyorum diyor. Gönüllü olduğunu söyler ama... Bir, bir, dilan, ile konuştuktan sonra... <gülüyor> ...Bürge onu sağduyuya çe ya, çeker yani. Kızım baba uzaya gidecek gelecek diye ben şey yaparım. Sen kızı, kızları unut yani kızları demeyiz. Bürge'ye nasıl... Bürge diyoruz biz. Yani, ya böyle böyle bir imkan var diyeceğim. Ege'ciğim biraz, böyle biraz gelir misin <gülüyor> diyecek. O sırada zaten mekik Hayır bedava diyeceğim. <gülüyor> Bedavaymış. Böyle de bant yapmayacaklar bana diye açıklarım ben ona. İkna olur diyorsun yani bant Kaç yapmayacaklar. Kaç gün gitmiş... 6 geldi. gece 7 gün. Evet. Ve her şey daha iyi. O, o çok olur. O çok olur. Sen yani. ne kadar düşünmüştün? Kendini yani sonuçta bu gidip gelme deneyi değil mi? O yani. Değil gelme deriyi tabii öyle. İşte Sabahta çıkıp akşama doğru. var ilk defa gelen maymun bu. Bundan önce pek çok maymunun şey, telef olduğunu biz biliyoruz. E ben dedi de deniyorum yolda. zaten ilk maymun olarak gidiyorum. <gülüyor> Birkaç <gülüyor> tane yani. Önden en azından bir... uzaya çıkıldığını bir görürüm ondan sonra giderim. E işte Yoksa önce... daha böyle iyi iyi, dünya'dan kalktı 200 metre sonra patlayacaksan ona geri dönmemesi <gülüyor> lazım. <gülüyor> Kafam kopursa keşke gibi Mayman ya. Bu ne ya? Oktay <gülüyor> çok etkilendi. Onu bir büyütelim onu Oktay'a. Beni görsen orada. Bak kafayı... <gülüyor> daha azıcık da olmaz mı ben burada? Kafa bir hafta boyunca değil mi? şey yayıncılığı yaptık. İlk defa uzaya bir radyocu gidiyor falan. Esprilerimiz, şakalarımız oradan bize el salla falan filan diye. Ben de böyle bir gururla şey yapıyorum işte uzaya çıkan ilk Türk'üm Elbise, falan meclise. diye. Elbise meblise yok yok kutuya gireceğiz. zaten. Ondan abi, sonra ya. bir hafta sonra <gülüyor> gazete fotoğrafı beni <gülüyor> <Vene> kolibantlarıyla <gülüyor> şey koymuşlar, rokete. Ona daha çok üzülürdün herhalde. E üzülürdüm tabii. Yoksa ona şey mi başına gelen her şeyi hak eden adam... Resmi olarak şey mi yapardım? Biz burada duvarı... defalarca söyledik derdim ben. Üzülürdüm de yani sana değil geride kalanlara üzülürdüm ben. <gülüyor> ben de evin baş köşesinden sardım. Burada uzaya giderken. Koli ben ağzıma koymadılar ama. Rahat küfür edeyim diye. Ne bu araba koltuğu mu ne bu? Araba koltuğuna mı koymuş? Ne koymuşlar bilmiyorum yani. Bir kere seni gönderirlerse öyle koli bandı falan filan değil. Sen efendi gibi oturacaksın abi. Tabii canım ben takım elbiseyle giderim. Zaten uzay yürüyüşü yapmayacağım göre. Abi buruş buruş olur o kutunun içinde. Sen hiç takım elbise değil. Güzel rahat bir kot. Spor ceket Bu yamanı var ya benim. <gülüyor> Sen şevinyonunu giy. Şevinyonun üstüne ceket giy. <gülüyor> tamam giy onları. <gülüyor> rahat ol. Ceketi çıkarıp ben asarım şeyin arkasına. Bir uzaylı geldiğinde giyerim mesela. <gülüyor> yok durumu yok. İçeriden kutudan çıkarırsa öyle şey yapmaz. <gülüyor> Gözlerimle işaret ederim <gülüyor> Ne yapayım Ceketi gösteririm. Aslında ceket de var canım. <gülüyor> Aynen. Uzaya çıkacak ilk Türkiye hatırlıyorsunuz değil mi bir hanfendi? Nasıl ya? bir turizmci hanfendi çıkıyor işte. Bu sene öyle mi, seneye mi çıkıyor? Ama o şey rezervasyon Havoylu yaptıranlar düzen. Evet. Şey. tam uzaya da mı onlar Yer çekimsiz ortamı şöyle bir yalayıp dönüyorlar galiba. Ya öyle işte 3000 5000 öyle bir şeye bakmadan çıkıyorlar öyle. Hala şansım var demektir. yok şöyle adam akıllı gidecek gelecek, gelecek yatmalı kalmalı öyle bir şey varsa ancak. Ya yani anla şimdi bir sadece yırttık da. İki kuşak sonra uzaya çıkmayan adam değilsin gibi bakacaklar ya. Yani. O kadar sürmeyebilir ya. Herkes çıkmış olacak. Ezgin ezgin dolaşacağız. Evet, Bizde emekli maaşları yani var. tansiyon var da uzayda o yer yerde o diyorum midem kalkıyor diye. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo modern sabahlar devam ediyor sevgili ana severler. Saat 9:33. Macera burada buyursunlar. Annesine kızda aşçı oldu. <gülüyor> Amerika, Kaliforniya'da e, sevgili Fly ya da Flea. Burada bir şey var mı? Şu dakikaya kadar haber değeri taşıyan bir şey. Hiçbir şey yok. Parantez içinde 14 yaş olunca. Evet, ha, tamam. Içinde, evet. Küçük aşçı. Küçük aşçı. Minik sevimli aşçımız. 3 yıl önce annesi Meg'e senin yemeklerini beğenmiyorum dedi. Annesi de yapıştırdı cezaba. O zaman kalka kendin yaparsın diye. İlk önce terliğin. ...altını ağzına yapıştırdıktan sonra... tabii o senin ağzını sileyim o zaman... ...madem beğenmedin yemeği diye. Çok evet. özür dilerim o... Şeye, ...aşçılık kursuna nasıl gitmiş? Kursa gitmemiş zaten. Açmış interneti... ...ya demiş ben nereye bakalım... ...çok özür dilerim o internetin şeyini nasıl yapıyormuş? Kim, Kim ödüyormuş? Yani Sonuçta interneti yapan da bir insan. Bak adam haklı. Sonuçta internette kendi kendine olmadı yani. Yani... Ee, annesi de o zaman öyle deyince sen biz internete gir, tariflere bak, yemek yapmaya başlasa Ondan sonra bu kızın yemeklerini bir beğensinler, bir beğensinler. Önce teyzeleri, ondan sonra yakın akraba derken orada her Allah kız, ondan sonra sen bir ün ol. Şimdi lüks bir lokantada çalışıyor 14 yaşında nasıl ya çocuk işçi çalıştırıyor lokantaya bakar mısın ya Hakikaten. Vallahi onu... yaktı, lokantanın da başını yaktı popüler olacağım diye bir şey soracağım onların lokantasında şey yazıyor mu ya 16 yaş asgari ücret falan gibi bir şey yazıyor mu Amerika'da evet, tamam. falan var mı öyle bir şey Hı -hı. İyi. çalışanlar Vallahi... ellerini yıkayacak diye tuvalete yazmayı biliyorlarsa onu da bilirler Vallahi biliyorlar o zaman çünkü yaptığı yemek başına 160 dolar para alıyor Hesabını sana bırakıyorum. Günde iki kap Limort yemek yapıyorum. Oh, al sana 160 dolar. Vallahi. Benim hikaye. için önemli olan bir aşçıda tek özellik var. Yani güzel yemek yapması falan yanında. Ee, en önemli özellik bence Bilesin. stoklu çalışmayı seviyor mu? <gülüyor> Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum. Neydi bu kızcağızın adı? Filin. Filin. Stoklu bir çalışmayı de... seviyor mu? Bak bakayım bir. Küçük ya bu. Buna ha. mesela sucuk atsan <gülüyor> <Eman> hemen kaçar tutturamazsın. <gülüyor> Ve böyle yaparken tarif verirken lıp diye atıyor falan gibi böyle bir şeyler kullanıyor mu? Bakayım. Tabirler. Ben, ben notu bunlardan veririm Fahim. Bakarım şöyle konuşmasına bakarım. Çalışma stiline bakarım. Bakarım stoklu. 9. Hmm. Mesela oradan en büyük notu oradan alır. Efendim diyormuş. Bir şey yaptırayım size. Bir şey Hep öyle şeylerle. Neyse kızacağız güzel. Valla gelir yarın öbür gün şey yaparız yani. Bizim de kapımız açık. Gerçi bir tabii o kadar para veremeyiz yani sonuçta şimdi. <gülüyor> Bir de açık mutfak olsa tam bir espirisi var. Evet yani mutfaktan bir tane... Yani şey böyle çıktı. bir tane küçük çocuğu göreceksin orada. ay çocuk mu yapıyor falan filan diye ama... Kapının arkasında zaten boyu da kızın bizim pencereden de görünmez. Ee, yani... Eşek yüküyle para vereceğiz. Ne oldu? <gülüyor> Filim bize pastırmalı sucuk yaptı. <gülüyor> pastırmalı sucuk mu? Evet evet biz Amerikanlar ya böyle yaparız. Pastırma <gülüyor> <gülüyor> dedi Big ya. <gülüyor> Aa, iyi, ne Bu yapalım? arada yemek yapma Hayırlı. konusunda kafamda çok net bazı düşünceler var. Bilmiyorum katılır mısınız da. Ne var? Şimdi standart yemekleri yapmak için özen göstermek birinci şart. İkinci şart da cimrilik yapmayacaksın. Standart yemeklerden biraz yani ne bileyim Güzel bir kuru fasulye yapmak için. Hı. Cimcilik yapmayıp iyi malzeme alırsam, Bir de yemek olurken de üşenmeyip. Güzel derme dermasan fasulyeyi derme Dermasan fasulyeyi al efendim salçayın şey olsun bilmem ne güzel olsun. Hani ucuz ucuz yaman yaman şeyleri almazsan. Bir de başında durursan yemek pişerken güzel çıkar zaten. Yemek pişersen, pişerken başında duracaksın der Tabii zaten. Tabii başında yani. durmak. Jamie şart. Oliver. İşinin başında duracaksın. Öyle, Öyle demiş. Bir demiş en güzel yemekler e, sınırlı mutfaklardan çıkar kısıtlı mutfaklardan çıkar demiş. Bir o var. Herkes ne kadar havalı laf etti derken hemen ikinci lafı etmiş. Bir de yemek yemeği başında duracaksın demiş. O laf o kadar şey olmamış. O laf ondan sonra etkisini kaybetmiş. Bütün söylediği. Halbuki doğru söylediği şeyler de var Cemi Olu'da. Yalnızca bir adam her lafı yalan olur mu? Olmaz olur. yani. Doğru lafı da var tabii ki. Ben zaten demiyorum ki Cemi Olu'da o külliyen, yalan söylüyor. Sen de Emine Hanım'dan sonra bakıyorum bir havalara girmiş işte. Kaliteli malzeme kullanacaksın. Boşunda duracaksın. Emine Hanım'dan değil ya. Bu hakikaten ben kendim yemek yaparken de öyle. Bir mesela fasulye yapacaksın. Sen yapacağım. ne yaptın en son? Ne yani yaptın? Çok güzel yemekler yaptım. Ya yani köfteyi mesela yapıyorsun. Pişirirken onun de durursan, güzel güzel döndürürsen her tarafı eşit pişecek şekilde güzel olur. Ama ben öyle koyayım. Ondan sonra. O zaten kendiliğinden telefonda, olur. Telefonda Twitter'a bakayım, şey yapayım falan dersen bir tarafı kapkara, öbür tarafa yamış yamış bir şey çıkar ortaya. Ke da yaşandı. Hepsi, evet. Hepsi yaşandı. Maalesef. Evet Oktay. Twitter'ı da bitirdi. Twitter'da bitirdi kim bitirdi? 100 yılın Twitter buluşması gerçekleşti ya. İşte ondan bahsetsene yani. Hangisi o? Ankara'nın büyük Twitter <gülüyor> yemeğinden bahsediyoruz. <gülüyor> evet ya. Ee, şey Melik değil mi? Melik Yökçe'nin davetini söylüyorsun. Evet Melik Yökçe Twitter'daki Melik takipçileriyle büyük bir davet yemek daveti vermiş. Ama yani az kişi katılmış. Demek ki onu bayağı kişi takip ediyor diye biliyorum ben yemek davetinde kendi takipçileri. Vallahi ben bile Twitter'daki <gülüyor> takipçilerle yemek yemeye kalksam çok canım yanar yani. Tabii canım bir de sen ısmarlamak zorundasın. Hayır, seçiliyor. Hayır. Herkes geldi ha. ödeyecek falan diye bir şey. Kur, Kura yöntemiyle şey yöntemiyle seçiliyor yani. Öyle bir şey yok. Bugün de köşkte toplanılıyor. Onu biliyor musun? İnternet e, medyası ve sosyal medya diye bir buluşma gerçekleştiriyor. İnternet fenomenleri mi gidiyorlar? Fenomenlerden de var. Beyinsiz adam... E, Fenolar ikiyle, da gidiyor. Evet katılan neydi ismini hatırlayamadım ama öyle biliyor herkes zaten onu. O da var. Ve e, birkaç kişi de sosyal medya alanında işte söz sahibi olan kişiler var. o cumhurbaşkanıyla bir sohbet yapacaklar. Büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı hesabından fotoğrafları ve şeyleri görürüz zaten. Neler yaşanlar. Birlikte anında. çektirdiğimiz yani fotoğraflarda, fotoğraflarda, fotoğraflar Twitter'dan paylaşacağız. Ve Kastamonu ile ilgili düşünceler diye. Cumhurbaşkanı öyle veriyor. Yani kendi fikirlerini de Twitter'dan paylaşıyor. Önümüzdeki e, saatlerde e, onu da görürüz. Takipçi yani bugünlerde Twitter'la ilgili bir şey var. Twitter'da takipçiler ve şeyler buluşması. Bakalım bir hele bir drogba gelsin de. Evet doğru ne zaman geliyor o zamana kadar böyle gündemlerimiz var. Hmm, şey formayı giymiş. Galatasaray formasını giymiş, o, o, o tip bir fotoğraf göndermiş, o fotoğraf dönüyor şu anda. Drogba'nın fotoğrafları mı? Drogba'nın fotoğrafları internette. E, Ona da yakışır, onun teni biraz koyca ya, hmm. o, onda güzel durur o forma. 11, 11. yabancı olacakmış. Nasıl oluyor ya? Bir yaba, yabancı sınırı yok muydu Türkiye'deki Yani tapoldan? oynatırken var ya bildiğim Oynatır. kadarıyla, oynatırken şey. İstersen 50 tane al. 50 tane. Durumum var 50 tane tutuyorum ya Durumum var ya Ben zayıf takım olsam bütçem olmasa mesela turistleri getirirdim Yani yabancı futbolcu diye oynatmazdım da Çünkü yani batıracak belli saada Ama kağıt üstünde yabancım var mı var 50 tane 15 Şubat'ta geliyormuş 12, drop, Şubat'ta. 15 Şubat'ta e, oradayım. Peki benim doğum Aldım günümden demiş. hemen önce veya sonra değil de tam doğum günümde gelmesi manidar mı? Bakayım manidar. İdeolojik mi? Sadece manidar mı yoksa ideolojik mi yoksa manidar. örgüt kapsamında mı ele alacağız? Biraz manidar biraz e, ideolojik çünkü. Senin, senin doğum gününü gölgede bırakmak için yapılmış bir evet, takım hakikaten. girişimler bunlar. Vay be Ege, 15 Şubat'a. Bir demiş zaten Drogba'nın açıklaması var. Bir GK'cının doğum günü e, için geliyorum bir de Akisar deplasmanında oynayacağım demiş. İki tane sebebi var adam. <gülüyor> yani, <drog ve> bence <gülüyor> bence gerçek sebep bu cümlenin içinde yani. <gülüyor> bence çok net. Ama yani, ben de Aksisar yani, Deplasmanı'nda Adam yıllarca Chelsea'de oynar, Liverpool falan. Desen ki haritada Aksisar Nire. Yani, Aksisar Deplasmanı e, Yaman'da e, işte. Ondan sonra da demiş zaten Elazığ maçıyla da demiş şey biz şahlanacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyebilecek mi konuşuyor bu falan? <gülüyor> Dört çocuğuyla ve en azından <gülüyor> puan ve puanlarla döndük istiyorum. <gülüyor> Şu an dakikasında benzettik adam <gülüyor> ya. Sarsıkmışlar, örtmüşler biz de. Dört çocuğu ve eşi Reyk'le beraber gelecek. Drogba kalem kolde de kapalı demiş. Ne diyorsun? <gülüyor> Ebu Eyle Florya'da komşu olmak istiyorum demiş. Kim o? Ebu E. Ebu, Eyle. Ebu, Eyle. Diğer... Ebu kim? Bir başka bir Asılaylı futbolcu <gülüyor> değil mi? Öyle mi artık futbolculardan hiçbirini tanımıyorum ya. Aa, nasıl tanımıyorsun? En son ben mutfakta bulaşık Ulan, makinesini... Sen yıllardı, zaten Prekazi'den bir adım öteye gidemeyen adamlar. Yo şeyi mi? hatırladım ben. Aynı dönem miydi bilmiyorum da. Ah be Ferdinand neden gittin İngiltere'ye diye bir tane şey vardı. Beşiktaş'ta Ferdi Ferdinand mı? Beşiktaş'ta Ferdinand. Sonrası canım o bayağı sonrası. Demek ki bayağı ilerlemişim ben Prekazi'den sonrasına da hakimin demek ki sloganlar sende kalıcı oluyor. Vallahi hemen çalışmalar başlasın drogba ile ilgili bir iki drogba slogan. Drogba ile ilgili slogan e, Didier Didier işte ya benim aklıma şey geliyor sürekli. Didier zamanla hey. Ya hadi bir Ferdi özben çalalım. Evet çalalım ya. Mı? gülmek çalalım için. Şey. Yani yok yok yalan demeyi çalsana bari ya. Fail mi? Onu bir... çalacağız ne zaman çalacağız? Şeyi mi çalsak? Büklüm büklümü mü çalsak acaba? Ya, yok yok yalan deme Niye bizim en çok o kadar zaman burada şeyini yaptın? Doğru ya? söylüyorsun da onu son değil. Diye... İsterseniz piyanisti mi çalsak acaba? Piyanist mi? Hadi <gülüyor> piyanist çalalım. Piyanisti, ya, çalalım. Tamam. piyanisti çalalım. En son veda ederken fare yok yok yalan demeyi çalalım. Olur mu? Olur artık. Söz, diyeyim, söz ver olur mu? Söz. Tamam. Söz tamam söz. <gülüyor> Fahri'den söz aldık. <gülüyor> piyanist. Piyanist de yine Ferdi Özmeyen sözler. ...müzik de öyle. Zaten çok net anlaşılıyor yani. Alkışlarla yaşar... ...yalnızdır... ...piyanist... ...müzikle aşkı... ...birbirinden ayıramaz... Mutlu etmek için çalar durur piyanist Şarkılarla anlatır kendini ağlayamaz Bazen mutlu olur dünya kendinin sanır Bazen hüzün dolu mum ışığına sınır. Kim bilir kaç gece geçer böyle Yalnız duygulu Hep birini arar gözleri uykulu Siyah tuşlarda eder Beyaz da mutluluklar Dolaşır parmakları Gece sabaha kadar Siyah tuşlarda keder. Kısa parmakları onu buluncaya kadar alır götürür bir şakı bazen çok kusaklara bakar ki herkes mutlu dans ediyor kokolara bir gariplik çok her içine. Aklından neler geçer, sevinenlerle mutluluk kendinden geçer. Siyah düşlerde keder, beyaz da mutluluklar dolaşır parmakları gece sabaha kadar. Siyah düşlerde keder. Dolaşır parmakları, onu buluncaya kadar. La la la, la, la. Siyah tuşlarda gelir, neazda mutluluklar dolaşır parmakları. Gece sabaha kadar Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Bir olan Fire Radyo'nun sayılı modern sabahların son dakikaları sevgili sanat severler Neler oluyor neler bitiyor. Şöyle bir tekrar bakalım. Bir tekrar yapalım. Bugün yaptıklarımızı dinlediğiniz haberlerden özetler yapalım sizlere de bütün olsun. Bu en efendim 17.5 17.5 35 dakikanız var. Ya Oscarlardan 2-3 hafta önce verilen e, tam olarak bilmiyorum. <gülüyor> ne kadar önce verildiğini 2 adet yaptı. <gülüyor> Oyuncular birliği ödülleri dağıtıldı biliyorsunuz. Yine Beneflek'in e, kim? Yine beneflex. Yine beneflex. Argosu. Biz bu Argo'yu özel gösterimde mi izledik? Özel ya? gösterimde izleme şansını e, kaybettik. izlemedik galiba. <gülüyor> değerlendiremedik. Biz değerlendiremedik yani. Ama Ankara'da. Vizyona girdi mi bu film? Herhalde yani Yoksa işte sadece dedi. özel gösterim yapıldı ve bitti mi? Bakayım. Girdi galiba. Girdi, mi? Girdi, girdi, girdi. O zaman o şansı da değerlendiremedik. Yine ödülleri toplamış. Ee, ne almış? En iyi oyuncu kadrosu. Seyda önde bir kızcağının etekleri yırtılmış. Ya. Dikiş tutmadı diye dalları değişik mi ödül. En iyi kadro. <gülüyor> <gülüyor> dalları. En iyi bıyık. <gülüyor> <gülüyor> en iyi ayakkabı ödülü. Ne ne nasıl ödül? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bildiğimiz ödüller de var. <gülüyor> Nüksü iyi... arabalar ödülü. 98'i gibi mi o da Bir filmde kullanılan <gülüyor> en hızlı araba ödülü almış. Neyse, en iyi erkek oyuncu ödülü gibi. <gülüyor> <gülüyor> en iyi yandan bakma. Nasıl? Hani mevlepe, bazen filmde adam kapıdan böyle yan, yan görünür ya. Ben bir şey daha buldum. En iyi tip değiştirme ödülü. <gülüyor> demirci atılsın Oktay <gülüyor> Demirci Televizyon <gülüyor> Lincoln'daki rolüyle e, Kim almış Daniel Davis almış <gülüyor> En iyi kadın oyuncu rolünü ise Kadın kılığına girme En iyi yardımcı kadın oyuncu Yine e, NHDV almış en Hedevey. En Hedevey. Yani ben bir Onun şey yapmak artık ya. Söylemesi bir şey. En Hedevey. En Hedevey kendini neyle bitirdi? Valla bir Oscar ödüllerini sunarak. Toparlayamıyorum. Sunmaya cesaret ederek. E ne yapsalar delge? Sen uzaya gitmeye hevesleniyorsun. Sana deseler Oscar'ı sunar mısın? Ben sana söyleyeyim. Onu, onu da sunarım canım. O ama risklerle. Ben Nasıl ama... ben uzaya giderken maymun gibi bağlanma ve sonra ölme riskini göze alıyorum. E ne riskini... de bir risk aldı? Beceremedi. Beceremedi. Sen de risk alabilirsin. Sen de beceremeyebilirsin. Mesela Hugh ben Jack zaten Man öyle bir şey de söylerim. Riks onu... aldı başardı. Rick... Aa, Benim aldım birisi işte, <gülüyor> Riks'ti demiş. Yani. Ben derim bu adam Anadolu sesine de zaten ek kontenjandan girdi. Ona göre siz şeyinizi kime sunduracağınızı bilin. Ya uzaya göndereceğiz. Anadolu sesine ek kontenjandan girmiş adam mı göndereceğiz? Ya, de ya maymunu ben. göndermiyor musunuz derim Lan ya. bunun asil listesi yok mu ya derim ya. <gülüyor> maymunu bağlasak asil... o da kazanır mı <gülüyor> diyeceğim. Ben biraz size geceden notlar vereyim ya. gecede O etekleri parçalanan kız cihaziz kim ya? Hangisi o? Ya işte o ödül töreninde... Üç kat etek giymiş de Jennifer Lawrence. James o mu? Lawrence Kim Biraz Jennifer yavan Lawrence. bir kızımız bu. Hangi, Jennifer Lawrence. Hangi kız? Nereden biliyoruz? Bakayım. Nereden Çeşit, bildiğimizi? Filmlerden. şey yapamıyorum ya. Jennifer Lawrence. Ee, burada bu yabancı filmler nerede oynuyor anladığım kadarıyla. Yabancı filmlerle saçlı bir kız işte. <gülüyor> <gülüyor> Silver Lining Playbook Filmiyle en iyi aa, kadın oyuncu seçilen aa, Çok Silver giyerlere lining. göklere sığdırılamayan film. Silver lining. Biraz yavan bir kızcağız olduğunu ama bir kere daha tamam, tekrar Tamam Oktay bilmiyorum. yani 50 defa söyledin sen de. Şahsi bi, bi, meselen var zannedecekler. Yok Meryl Stripe bir laf etti ben onu şahsi aldım. Bu en son e, şeyde altın kürüde. Onun kürede. haddine miymiş Meryl Vallahi, e Ben de etmiş. öyle bağırdım evde. Millet gol olunca bağırır ben ödül konuşmasında bağırıyorum ya. Bir de ters bağırıyorum Fahir. Neyse sonra soruda gecenin geç saatinde canlı eridi diyorlar. için rahat rağansız, bağırmak. Rağansız. Nereden tanıyoruz? Winter's Oktay 10. boşver ya tanımayalım tamam, ya. Bu kadar ben tanımıyorum tanım bundan sonra. 40 yaşıma kadar tanımamışım bundan sonra tanısam ne tanımasam ne ya? Ee, Kendisine hayırlı başarılar dilerim. yani. Bana ne? Benim karşıma çıkmasın. Göl ayağı pınar olsun ya. Kırmızı ağalı da esprili poz. Hı. Ha, gene bir asap ya. Nereye baksın? <gülüyor> bir asap bozukluk. <gülüyor> ne kim vermiş ya? William ee, Westwood tasarımı el işlemeleriyle süslü kıyafetleri dikkat çeken Nicole Kidman yönetmen Tom Hooper'la esprili bir poz verdi. Hı hı. En, en güzel poz. esprimi Tom Cruise'a yaptım hayatta zindan ettim senelerce demiş. Esprimi Ne bu şaka mı? Ne olmuş? Neyse e, o pozu kaçırmayın. Claire Dance, Claire Dance gelmiş o da bir ne oldu ya? Bir... O da delirdi. Claire Dance güzel rol yapıyor diyorduk ama galiba rol yapmıyor bu kadın. Evet bildiğin deliymiş. <gülüyor> Yani Deliymişti. Onun... Ondan sonra bakıyoruz. Julian Mur yine Julian Mur gene Julian Mur. <gülüyor> Julian Mur güzel. Julian Mur'u da hiç beğenmiyorum. Evet. Sen neye git, git kendini beğen? <gülüyor> valla Julian Mur kadın hasta olduğu sesine Aha, asil kadın asil, Yok. Asil asil geldi. geldi çilli geldi. Çilli milli valla. Olur mu ya Julian Mur? <gülüyor> <gülüyor> Julian Mur Julian Mur. Yok canım o yani böyle. Bugün Julian Mur çok asil kadın. Bugün gelsin başımın üstünde yeri var. Bugün ya. gelsin ben Julian şey sizin ne vardı bir <gülüyor> tanesi tavuk külbasti bir de ayran mı diye Vallahi, hesabını da alırım bugün gelsin indirimsiz Julian burada indirimsiz hesap alırım bu kadar açık söylüyorum sizin ne vardı çok büyük konuşuluyor tavuk ayran e, çok Kaya büyük herkes indirimsiz hesap alır <gülüyor> bazı şey yaparım ama mesela, mesela. Meryl Streep gelse şöyle söylüyor Meryl Streep e yüzde kaç indirirsin Meryl e... ikram mı edersin bak, bak Meryl Streep e kahve Ondan sonra anılar dokuz ikram. Ondan sonra e, yemekten de yüzde otuz. yapabileceğim ya. bu. E, o zaman yapabileceğim Meryl Strip, bu. Kate Winslet, Helen Mirren ve Julianne Moore'u... E, ben dükkana davet ediyorum ve Oktay Demirci'nin carisine atılmak kaydıyla. Dikkat. Bak üçü gelse aynı senin Ayrı masada otursunlar. Kusura hepsi carime yazılsın. Julian Bur'unkini senin carine yazdıramam. Kusura bakma. Julian, Julian Bur'dan tam paraları. O zaman dükkanda dursaydın yani. Bir turda sizin carinize yazdırırım gerekirse. Vallahi gerekirse bir sana bir bana yazarız. Julian Bur'u yani, mu? Julian Bur, hayır Julian Bur benim, benim misafirim. Tamam Julian Bur tamam senin misafirin. Julian Bur benim ya. misafirim Oktay. bunun artık... Lamıcım yok. Helen Mirren'ın da yemeğini almam birasının parasını alırım. O zaman Siz ne Helen... vardı? İki bir daha. Julian Moore kesin bir birancıdır zaten. Helen Mirren'la o zaman Kate Winslet'i ben buradan... <gülüyor> Julia Moore gelir tamam mı dükkana? Oturur bak. S1 veya B1'e. Etrafa baka baka. Aa, Julian Moore geldi falan filan derken. En son bir hesap ödemek için geldiğinde. Dört birader. O kadın o dört bireyi ne ara içti? Şey, ama biracı olduğuna eminim. Sen Julian Moore'un kasaya geleceğini mi düşünüyorsun hesap ödemek için? Tabii. Hiç tanımıyorsun. Ayrı yani. ödeyeceğini de tanım, eminim. Hiç tanımıyorsun benim. var ya. Hiç ben gruptan sıfır. ayrı ödeyeceğim. Dört biram var benim sıfır. Sen Nicholas Cage'i ağırla dükkanda. Nicholas Cage gelsin. Nicholas bütün cariç sana yazılsın. Vallahi. Nicholas Cage'e neşve tabağı açık konuşuyorum. Eey, Nicholas Cage gelse var ya hiç. Neşve tabağı yok derim öyle söyleyeyim. <gülüyor> Siz... Bırak yani yazmayın. Valla ben Nicholas Cage gelse direkt arka kapıdan tık. Yok derim yerimiz abi yok. Abi benim yerimiz... çıkmam lazım. Hocam sizin ne vardı derim mesela. Oldu bira bir Neşve tabağı. <gülüyor> Niş'in tabağını bölebiliyor muyuz yani Nicholas? Ya o bizden olsun derim Nicholas Bey. Ve hemen fotoğraf çektirelim. Şöyle söyleyeyim ben Nicholas'ın <gülüyor> hesabını senin cariğine bile atmam. Ben de Julia Moore'u size yapmam ya onu. Vallahi demin söylediğin için söylüyorum ben. Yani o, o derece şey yani Neyse tarafımızı belli ettik herhalde. Herkes Ünlüler belli. lütfen dikkat ederek. Kimin ne gelsin. zaman durduğuna dikkat ederek gelsin. Zaten ünlülere sesleniyoruz. Hollywood ünlülere de popülerliklerini Gaga kasasındaki hesapla şey yapıyorlarmış. Adisyon... Yeni bir şey olmuş o. Eskiden ne bileyim işte e, box ofislere bakılıyordu. İnternette ne Hı -hı. kadar şey oluyor falan. Şimdi artık ne kadar indirim aldı ne ikram edildi. Julianne Moore vursun duvar atı <gülüyor> Zeynep Hanım demiş ki cari-i mari derken bir program daha bitti demiş. <gülüyor> <gülüyor> Kapanışı yapmadığımız için Zeynep Hanım hatırlatmış. <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sağ olun Zeynep Ama Hanım. Ama neyle kapatacaktık bugünü? Ne? Aa, Aa, Aa, bugün ya, bugün ya. çok önemli. Evet Şarkı hakikaten Ferdi Özbey'ini bir kez daha. Ve herhalde son zamanlarda en çok gündeme gelen şarkısıyla en güzel şarkılarından biriyle anayarak bitiriyoruz modern hoşça Hoşçakalın. Gülmek için yazılmış Gözler de niye Sevmek için yaratılmış Kalpler hep bomboş diye Sevmek için yaratılmış Kalpler hep bomboş diye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 Sevgi denen o gerçeğe Sevmek acı, gerçek acı Benzer birbirine Sevmek acı, gerçek acı Bir gün mükemmel bir gün olacak